583 numaralı konu, Hazreti Peygamberin adaleti, Hazreti Peygamberin, Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun da elini keserdim demesi, evet, Hazreti Peygamber devrinde, Mekke'nin fethi esnasında mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık yaptı, kavmi onun elinin kesilmemesi için Üsam bin Zeyti Hazreti Peygamber'e aracı gönderdiler, Üsam gidip onun affını isteyince Hz. Peygamber kıpkırmızı kesildi ve Allah'ın koymuş olduğu cezalardan birini kaldırmam için,